Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zeri 13 Eylül 2018 Günlerden Perşembe saatler 11'i gösteriyor değerli dinleyenler 94.9 Açık Radyodasınız ben Utku Zırı, teknik masada Selahattin Çolak ve sosyal medya üzerinden tweetleriyle Seçil Türkan bu haftanın yeşil bültenini bize her nereden dinliyor veya izliyorsanız orada konuk edeceğiz Seçil Türkkan'ın bugün doğum günü aynı zamanda onu da kutlayalım <gülüyor> ee, program ekibimizden evet e, değerli dinleyenler. Geçen hafta yaptığımız başladığımız bir seriyi devam ettiriyoruz. Ee, Karaburun 13. Karaburun Bilim Kongresi'nden ekoloji notları dedik geçen hafta. Umut Koca Gözbe, Özlem Işıl'la konuştuk. Ee, kooperatifler ve müşterekler üzerinden bir müşterekleşme deneyimleri üzerinden bir dil kurduk. Karaburun Bilim Kongresi'nin bu önemli ayakları başlamamıştı. Geçen hafta konuştuğumuzda o yüzden birazcık ön değerlendirme gibiydi. Bugün de bir nasıl diyelim sonrasında bir değerlendirme yapacağız yine Karaburun. Bilim Kongresi'nin içinde olan parçası olan insanlardan iki konuğumuz var. Ee, ben ev sahibi olduğum için söylemiyorum. Ben de bir parçasıydım. Benimle aynı oturumda sunum yapan oturumumuzun ismi ekosistemi savunmak için ne yapmalı nasıl yapmalıydı ee, Zafer Ülger bu oturumdan bugün konuklarımızdan biri ee, Zafer'in sunumu ormandan <gülüyor> ne anlıyoruz orman tanımının ekosistem ve ekosistem mücadeleleri üzerindeki etkisinin eleştirel bir değerlendirmesi oldu onu e, dinleyeceğiz Zafer'den Zafer aynı zamanda başlangıç kolektifinden ekoloji grubundan e, benim de ...sevgili arkadaşım. Merhaba, hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. İkinci bir konuğumuz daha var. O da Kooperatifler Karaburun Bilim Kongresi'nin... ...bu yılki Karaburun Bilim Kongresi'nin en heyecan veren topluluğunu da buluşturdu aslında. Ee, kooperatifçilik bugünkü de önemli gündem maddelerimizden biri olacak. Anadolu'da Yaşam Kooperatifinden Gökhan Geçkinde aramızda. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, e, böyle bir e, önümüzdeki 22 dakika boyunca e, hızla size bir e, sohbetle olanı biteni anlatmaya, meramımızı anlatmaya çalışacağız. Zafer'le başlayalım. Zafer'in e, sunumunu şöyle uzunca okudum ama şöyle totalde bir, e, bize anlatmasını isteyecek olursak, başka bir orman e, siyaseti, ormana başka bir bakış aslında, bakışın temellerini önerdi Zafer e, kongrede. E, bize biraz anlatır mısın Zafer? Neydi mesele? Ya meselenin bir tarafı e, şu aslında. Yani son dönemlerde yükselen bir o ağaç duyarlılığı var, orman duyarlılığı var, ağaç toplulukları duyarlılığı var. Ama e, bunun karşısında e, göremediğimiz bazı parçalar var. Örneğin işte Orman Bakanı AKP döneminde orman alanları yüzde iki buçuk arttı dediğinde ya da Erdoğan biz yani e, tamam burada ağaç kestik ama toplamda iki milyar ağaç diktik dediğinde aslında bütün bu var olan orman tanımının ne olduğunu, devletin orman tanımının nasıl algıladığını bir açığa çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunları söylediği zaman ya ağaç duyarlılığı olan insanlar bile bir şekilde ambeli oluyor. Yani Dolayısıyla benim derdim aslında bir parça e, devletin e, ve sermayenin aslında nasıl bir orman tahayyül ettiği, var olan orman tanımının aslında nasıl onların ihtiyaçlarıyla, sermaye birikimin ihtiyaçlarıyla bağıntılı olduğunu göstermekte. Yani aslında bir e, de, mesela çok hep eleştiriliyor diye söyleyeceğim ama e, tavuk çiftlikleri var değil mi karşımızda? Ormana böyle bir sanki bir e, tavuk çiftliğiymiş gibi bir bakış da söz konusu sanıyorum değil mi bu bahsettiğim durumda? Evet aynen böyle yani bugün var olan orman tanımı ormanı ağaç, ağaç çık topluluklarını yerleriyle birlikte orman sayıyor. Şimdi bu tanımın içerisinde ne orman köylüsü var ne ormanın direkt asli unsurları var. Yine o kongrede örnek verdiğim yani ardıç ağacı bir orman ağacı ama ardıç ağacı sadece ardıç kuşuyla dağılabiliyor tohumları. Onun bağırsaklarından geçmesi lazım. Ama bugün orman ağaç ve ağaç topluluğu derken aslında ağaçların da çok büyük bir kısmını orman tanımının içerisinden çıkarıyor. Orman hayvanlarını da orman tanımının içerisinden çıkarıyor. Ve orman köylülerini de aslında bir çeşit bir orman zararlısı olarak algılayıp onu da Ormanın dışına çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani var olan tanım ağaç, ağaççık topluluğu ama bunun içerisinde bile aslında e, baktığımızda 1937 ve 45'te ilk orman yasalarına baktığımızda ki bu orman yasalarının hemen arkasından devletleştirme geliyor. Aslında anlattıkları mesela o yasanın gerekçesinde diyor ki bir ormanın yetişmesi uzun zaman alır. Yani aslında bahsettikleri bir gövdenin yetişmesi yani bir kerestenin yetişmesi. Yani Marx Kapital 2'de sermayenin devir zamanını anlatırken aslında tam da söylediği hikayeyi bu yasaların gerekçelerinde görebiliyorsunuz. Yani Marx orada diyordu ki yani ormanın e, uzun yetişme devirleri alması aslında sermaye için e, karlı bir yatırım olanağı sunmuyor. Çünkü bu birkaç kuşak isteyen bazen bir e, zaman gerektiriyor. Ama bu e, zaman... Dediğim gibi aslında ormanın tanımına sadece gövde ve kütük açısından bakan bir orman tanımı. Niteki 1937-45'ten bu yana baktığınızda bu ormanın tanımından meyve ağaçları orman tanımından çıkarılıyor. Ki bu orman hayvanları için mesela aslında bir yıkım yani ayıların bugün köylerde evlere saldırmasının bir sebebi bile aslında ormandan meyve ağaçlarının çıkması bir taraftan ağaç tanımı ormancılık bugün sadece 8 metreye kadar boy veren ağaçları ağaç tanımını alıyor. Yani 3 metreye kadar boy veren maki türleri yüzlerce tür bugün orman tanımının içerisinden çıkarılmış durumda. Yani ormanın içerisinden meyve veren ağaçların çıkarılıp özel mülkün parçası hale getirilmesi yine aslında sermayenin kendi eğilimleri, ve sermayenin doğaya dayattığı zamanla ilgili. Çünkü yıllık meyve veren ağaçlar sermaye için karlı ve yıllık olarak sermayenin geri dönüşünü sağlayan ağaçlar. Dolayısıyla bütün bu parçalar ormandan çıkarılıyor ve orman sadece bir e, gövde, kütük, yani bir kereste e, olarak bakılıyor. Yani ekosistemin çeşitliliği de aslında bir monokültüre indirgenmiş oluyor. Pek çok yani tarımda da olduğu gibi aynı şekilde... Ormanda da sanıyorum benzer bir durum biraz endüstriyel bir halde almış oluyor galiba. Değil mi? Aynen öyle yani bugün yani hani ormancılık uzunca bir zaman devlet mülkiyetinin altında kalıyor ve hani bugün pek çok alan özelleştirilmesine rağmen ormanda bu özelleştirme henüz bütünüyle sağlanamadı. Seksenden sonra bunun şeyi vardı çabası vardı ama 80'e kadar ormancılığın ormanlar üzerine uyguladığı politikaya da baktığınızda, 80'lerden sonra bugüne gelen sürece de baktığınızda aslında ormanın doğal ve yaşlı ormanların yok olduğunu görüyorsunuz. Yani bir şekilde e, hızlı gövde yapan, hızlı büyüyen yani genç ormanlar bir şekilde tercih ediliyor yeni ağaçlandırmalarda. Daha az vakit alsın ki bir an evvel kesip onu keresteye. Ee, ...dönüştürelim aslında evet. buradaki Ya evet. yani Bugün mesela hani Türkiye endüstrisi en fazla iğne yapraklı ağaçları... ...mesela toplam kullandığı ağaçların içerisinde %75-%77'ye kadar... ...iğne yapraklı bizim çam türleri dediğimiz e, ağaçları kullanıyor... ...ve baktığımızda şimdiye kadar ormanın içerisinde en fazla tercih edilen ağaçlandırma... ...yeni ağaçlandırmada tercih edilen türler... Çam ağaçları yani bugün Alemdağ'a gittiğinizde yani çam ağaçlarının altında küçük küçük çıkan meşe ağaçlarını görüyorsunuz. Yani yukarıda çam ağaçları sağlıksız ve hastalıklı bir şekilde yani bir dolusu e, zararlılarla mücadele etmeye uğraşırken aşağıda ormanın gerçek ekosistemi meşe ağaçları bütün onların arasından çıkmaya çalışıyor. Tabii bugün artık daha tehlikeli bir yerdeyiz. Bugün e, özel ağaçlandırma yönetmeliğiyle doğrudan yani... Türkiye ormanlarının %50'si bozuk orman sayılıyor. Bu bozuk orman alanlarında özel ağaçlandırmayla e, kavak, okaliptus gibi tam endüstriyel ağaçlandırmaya uygun alanlar bugün özel sermayeye açılıyor. 49 yılında ihalelerle açılıyor. Bugün bu süreci çok daha yoğunlaşmış ve hızlanmış biçimde belki göreceğiz. Ama e, asıl olarak baktığınızda orman bir çeşit... E, bütün unsurlarından, geri kalan unsurlarından arındırılmış, örneğin mantarlar, bütün ormanın içerisindeki iç iletişimi sağlayanın bugün mantarlar olduğu bilgisini orman e, disiplini ve yani ekoloji bilgisi bugün bize anlatmaya başladı. Ama siz o orman tanımının içinde dediğim gibi ne mantarları görürsünüz, ne orman hayvanlarını görürsünüz, ne de yani meyve veren ağaçları görürsünüz. Yani bugünkü orman e, ve ormancılık aslında belki de ormana en çok zararı veren Ormanı bir kereste olarak gören, ormana en çok zararı veren, bakışın temelinde yer alan bir sorundan bahsettik. Bizim Zafer'le birlikte olduğumuz oturum aslında e, bu ve benzeri pek çok e, tartışmaya, pek çok e, sunuma da yer verdi ve temelde şunu da gördük. Yani emeğin e, zamanını çalan e, bir e, sistem, bir döngü var. Doğanın zamanını, varlık koşullarını çalan bir sistem, bir döngü var ve e, bu artık e, sanıyorum herkes de görüyor. İklim krizde belki bunun en büyük göstergesi e, bir krizin içinde. Bu krizden çıkış yolları da muhakkak tartışıldı. Ee, çapraz örgütlenme ağları dediğimiz e, böyle bir biçim, bir şey, durum var. Bunun nasıl hayata geçeceği aslında önemli bir tartışma konusuydu. Bizim oturumunda yine Zafer'le birlikte bulunduğumuz oturumunda temel maddesi emek ve e, doğa mücadelesi, ekoloji mücadelesi nasıl birleşebilirdi? Aslında bunun mekanizmalarını yaratmak adına da Karaburun'da bence anlamlı faaliyet yürütüldü. Çünkü üretici bir yanda, bir yanda kentteki e, tüketici e, öyle anılıyor. Ama e, ikisi de bir anlamda e, yaşamı, kendi yaşamını üretmeye çalışan, e, yeniden üretmeye çalışan insanlar. Bu insanların buluşma noktası e, belki de işte kooperatifler olabilir. Bu Heyecanı yaratmasının temelinde de bana göre Karaburum Bilim Kongresi'ndeki o kooperatifler çalışma grubunun bu vardı. Değerli dinleyenler 10'dan 17'ye kadar bir toplantı düşünün. 7 saat yazlık bir beldedesiniz. Orada durup tartışmaların heyecanına hiç düşmeden bir parçası olan tartışma bittikten sonra bile tartışmaya devam eden bir gruptan bahsediyorum. 30-40 kişilik bir gruptan. sen Genel Başkanı Abdullah Aysu mutluluğun resmi demiş. Az önce Gökhan Hocam hatırlattı bana da. Gerçekten öyle bir durumdan bahsediyorum o e, mutluluğun resminin parçalarından önemli parçalarından biri e, Anadolu'da yaşam e, kooperatifi oradan Gökhan Geçkin de aramızda demiştik e, dönelim artık kendisine. Ee, ...işte pek çok farklı parça bir ekoloji mücadelesi diyoruz bunun adına... ...ama toplamda ekoloji mücadelesine verilen hat aslında bir yaşam mücadelesi... ...o yaşam içine pek çok şeyi alıyor... Ee, ...ve e, bunların bağlantılarının kurulmasını da gerektiriyor... ...kooperatifler sanıyorum bu noktada işlev görüyor... ...biraz bize Anadolu'da yaşam tecrübesini anlatır mısınız... ...nasıl başladı, nasıl çıktı? Ya şöyle bir kuruluşundan başlamak lazım... Biz aslında 99'da bu 99-2000 yıllarında bu toplumsal örgütlenme modelleri yavaş yavaş çözülüyordu. İşte sendikalar daha renkleri sarıya doğru dönüyordu ve bizim aslında kurulduğumuz mahallede daha önce böyle dayanışma ilişkilerinin güçlü olduğu bir mahalleydi. Fakat işte orada da bu çözülmeden... Hangi mahalleydi hocam? Şey, ok Meydanı, Mamuş Şevket Paşa Mahallesi... Ee, Orası da bu çözülmeden nasibini alıyordu ve biz orada e, tartışmalarımız zaten şu yönde ilerliyordu yani bu geri daha geri bir zeminde de olsa nasıl tutulabilir yani bu hak örgütlenmelerinin e, zayıflaması toplumsal ilişkilerinin çözülmesini bir noktada nasıl tutabiliriz ya da bunun bu mümkün mü tartışmaları yaparken bu kooperatif fikri ortaya çıktı aslında yani başlangıçta çok böyle şey üzerine düşünmemiştik açıkçası. Bu gıda egemenliği, ekoloji e, meselelerini çok tartışmadık. <gülüyor> Fakat e, ya bu an, bu yönde de çok arayışlar yoktu açıkçası. Yani bu arayışlar da güçlendi sonrasında. Daha kapalı devre, işte kendi içinde ya e, o aracıları aradan kaldırarak işte insanlar daha ucuz gıdaya, daha sağlıklı gıdaya nasıl ulaşır? Bu ucuz market zincirleri yaygınlaşıyordu. Buralar işte o da daha çok ve ucuzladıkça gıda e, onun kalitesi, sağlık oranı falan düşüyordu. Biz bunun önüne nasıl bir seç çekebiliriz? Buradan insanlar nasıl bir araya gelir? Sonra bu yabancılaştıkları artık yedikleri şeylere nasıl üretim koşullarına hakim olur e, gibi tartışırken aslında bu başka arayışlar ortaya çıktı. Onlarla birlikte işte bir, bir takım koordinasyon çalışmaları falan yürütmeye çalıştık. E, fakat bu işte ya o süreci hızlı geçmek lazım. Çünkü aslında çok fazla bugün işimize yarayabilecek deneyim biriktirmiş olmasak da epey bir deneyimimiz var. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki mesela başka topluluklar daha yaptıkları tartışmalarla aslında daha ön açıcı, öğretici olabildiler bizim açımızdan. Siz de bir parçası olduğunuz zaman bu tartışmaların belki evet, o evet. açıdan önemsemek lazım. Sağlıklı gıda dediniz değil mi? Aslında Hı -hı. burada sağlıklı ve ucuz gıda. Değil mi? Ee, yani ne, ne diyelim bunun adına düşük gelirli insanlar için hı hı. insanların ulaşabileceği sağlıklı ve ucuz gıda arayışı mı temelde? Ya aslında nispeten öyle demek hı hı. lazım. Çünkü bizim arayışımız üzerinde durduğumuz yerellikler açısından bugün şu an onu da söylemek lazım. İşte Gülen Su Mahallesi'nde bir kooperatifimizin şubesi var. Sultanbeyli'de temsilciyi kaçıyoruz. Ve Ankara'da şu anda bir çalışması var. Hüseyin Gazi Mahallesi'nde. Ee, üzerinde durduğumuz mahalleler şöyle emekçilerin yaşadığı mahalleler olduğu için daha çok e, ilk elden hedefleri şu oluyor yani bizim muhataplarımız daha çok işte o aylık onlara verilen ücretle nasıl geçinebilecekleri üzerinden bir hesap yapıyorlar ve gıda tercihlerinde buna göre yapıyorlar yani şey daha geri planda oluyor işte e, nasıl üretildi içindeki katkı maddeleri neler falan bunlar daha arka planda Yürüyor. Dolayısıyla biz bu dengeyi kurmaya çalıştık aslında bir yanıyla. Ee, bir yandan onu düşünüyoruz o ucuz diye tükettikleri gıdalardan nasıl daha böyle nispeten e, sağlıklı gıdalara ulaşabilirler onunla uğraşırken e, beri taraftan işte bu tanıştığımız Kadıköy Kooperatifi, Beşiktaş Kooperatifi girişimi, Koşuyolu Kooperatif Girişimi ile birlikte de e, ya daha iyisine yani daha hakim oldukları böyle gıda egemenliği üzerinden e, ulaşabildikleri gıdalara nasıl ulaşırlar meselesini tartışıyoruz. Bu anlamda da böyle temsil işte işte şeyden koçuldan aldığımız peynirle işte temsil bir ürün koyuyoruz. Yani o böyle biraz daha imaj ürünü gibi oluyor. Yani insanlara meseleyi anlatmak için kullandığımız bir ürün oluyor ama diğer taraftan da işte çok şeyi gözetemiyoruz açıkçası yani. Böyle ekolojik mi? Nasıl üretildi? İşte üreticiye böyle bir takım şeyler yapabilmek, telkinlerde bulunarak üretmesini sağlamak gibi bir durumda değiliz. Ama bu kara burun şunu ortaya çıkardı. Tam da işte bu mesele oradan anlamlı oldu. Çünkü mesela ortak paydaşı olmuş oldu. Yani Kadıköy'de yaşayan, ne yediğini bilen, ne tükettiğini bilen ve ekolojik gıda arayışı içerisinde olan bir kesimle... ...işte bu mahallelerde yaşayan çok bu farkındalık üzerinden şey, şey yapmayan, tüketim yapmayan insanların ortak payda da buluşacağı bir zemin oldu aslında. Karaburun. Çünkü bu gerçekten e, ortak keseni oldu ve buradan çıkış olacaksa da buradan birlikte olacak. En azından bu konuda. Çünkü herkesin arayışı bu. E, zaten peşi sırada şu gelecek diye düşünüyoruz biz. E, ya bu gıda egemenliği meselesi önemli. Bugün bunu elinde tutanlar. Yani bu gıdanın her türlü aşamasını elinde tutanlar. E, işte gıda tarım sağlık, çevre politikalarını bir şekilde geliştirenler aslında hepimizin hayatıyla bir şekilde oynuyorları anlatabilmek buradan mümkün. Bu anlamda da daha önce hiç karşılaşmayacak insanlar aslında bir şekilde eğer özel bir misyon kaygıları olmadığı sürece bu alanda buluşmuş oluyorlar aslında. Birlikte karşılaşmış oluyorlar, birbirlerini tanımış oluyorlar. Biri taraftan onların o farkındalığı işte bir şey buralara da ...geçecek diye umut ediyoruz. Çünkü ya en azından bu ikinci bir şey olmaktan çıkacak artık bu gıda meselesi. Tek başına şu bile aslında yine Karaburun'da konuştuğumuz konulardan biri de buydu. Ee, tüketici olarak adlandırılan grubun, kentli grubun diyelim... ...yani fiilen gıda üretiminde e, görev almayan grubun diyelim... E, ...ihtiyacı olan... Belki o bir araya gelme durumunun da yaratılması açısından kooperatifler bir fırsat. Bir araya gelmek neyi sağlayacak? Bütün üreticiler orada söyledi. Benden ne kadar alacağınızı söyleyin. Değil mi? Böyle bir talebi var üreticinin. Ne kadar üretmem gerektiğini bileyim. Ne kadar çıkartmam gerektiğini bileyim. Şimdi bu bağlantıyı aracısız bir şekilde kurduğumuzda bile aslında gıda fiyatlarında siz yaşıyorsunuz zaten bunu tecrübelerinizle sanıyorum. Gıda fiyatlarında bir düşüş. Yaratılabiliyor, en azından arada kabz malından işte evet, evet. E, başka e, araçlarına kadar. Hı hı. Ne kadar kalabalık? Aslında o kadar. Gıda fiyatları üzerinde de değil mi? Etki edebilme evet. kabiliyetine sahip olmak. Ya sadece demek. fiyatları üzerinde de değil. Yani şu ve kalitesi. E, tabii, tabii kalitesi hı. en önemli kısımlarından biri. O şu çok önemli bir şey. Yani şimdi e, 500 aileyle yaptığınız bir alışverişte, şunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Yani şu, kardeşim ben senden alacağım bu ürünü. Fakat ben görmek istiyorum. ...nasıl üretiyorsun... Hangi, ...ne kullanıyorsun içinde... ...işte e, ne kazanıyorsun burada... E, ...bunların hepsini görmek istiyorum... ...denetlemek istiyorum demek çok mümkün... ...yani biz mesela bunu şeyde çok yaşıyoruz... E, ...işte bir ürün buluyoruz mesela... O ...ürün işte nakliyesi burada... ...en büyük kalemlerden biri... E, ...getireceğiz ama... işte ...yeterli sayıda olmadığı için... ...ona bir nakliye fiyatı biniyor... Bir ...şekilde ve... E, bir ürün birdenbire böyle iki katına yakın bir şeye çıkıyor aslında. Böyle çok küçük rakamlar da değil aslında bunlar. E bunu işte oradan bile görüyoruz yani tonaj arttıkça işte senin pazarlık payın artıyor ya da fiyat otomatikman düşüyor. E onun ötesinde yani sen rahat rahat işte bir üreticiye şunu diyebiliyorsun. Yani o kısmını aslında tamamlamak istiyordum ben bir yandan. Ya bu buradan sağlayacağımız bu örgütlük aslında bir yanıyla küçük üreticiler için de çok büyük bir avantaj. Çünkü onlar da üretiyorlar ama o çarkın içinde öyle bir eziliyorlar ki yani rekabet etmek zorundalar. O yüzden de ne kullandıklarına işte gübre kullanmak zorunda kalıyor. Zira ila ilaç kullanmak zorunda kalıyor falan. Ee, ya biz mesela işte böyle çok Antalya'dan geçen sene işte organik diye nitelendirilebilecek. Yani üretici öyle ifade ediyor. Tanıdığımız bildiğimiz de birileri. Nar getirdik mesela. Oradan işte çok anlaşılır oldu mahalleli açısından. Yani onu alan insanlar ya bu başka türlü bir şeydi diyor. Yani sonuçta insanlar şunu biliyorlar. ...domatesin kokusunun ne olduğunu aslında... ...köy çıkışlı herkes biliyor... ...nasıldır domatesin kokusu. Ya Belki bu yeni kuşaklar, kentlerde büyüyen kuşaklar... ...bunu çok bilmiyorlar ama... ...onların anneleri, babaları hala sağlar... ...ve bunlar çok iyi biliyor bunu. Dolayısıyla biz ona aslında ulaşmak şimdi bu... ...ya biz buna çok tüketim lafında... ...sevmeyenler de var Hı -hı. arkadaşlar ama... ...biz bunu böyle baştan çok üzerine tartışmadığımız için... ...tüketimden gelen güç olarak... ...tanımlıyorduk aslında Hı -hı. baştan beri. Yani bu... Birlikte alışveriş yapma üzerinden oluşan gücün aslında bir sürü politikaya çok şeyi var, müdahale edebilme imkanı var. Bu imkan da işte o örgütlenmenin gücü. Tek başına dayanışmacı ekonomileri inşa etmenin de önemli bir aracı aslında. Evet. Yani bu toplumsal iş bölümü olarak da düşündüğümüzde evet birileri gıda üretiminin içinde yer alıyor, birileri... ...enformasyon üretiminin içinde yer alıyor. Bir, bir, bir sanayi üretimi içerisinde yer alabiliyor. Bunlar bir toplumsal iş bölümünün karşılığı ama nihayetinde tüketimden gelen güç olarak kabaca... ...hani Hı. anlaşılsın diye adlandırıyorsunuz zaten. Evet. Onun e, üreticiler üzerinde, üreticilerin küçük üreticinin var olabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi üzerinde de... ...böylesi sizin anlattığınız gibi etkileri olduğunun altını çizmek lazım. Hı. Bu sadece bir tüketimden gelen güç... Değil aslında. Yaşamı üretenlerin dayanışmasından gelen güç. İşte Karaburun da bunu bunu sağladı aslında bir şekilde. Yani niye canlıydı? Niye o kadar kalkmadan saatlerce insanlar Hı -hı. bu toplantı? Çünkü gerçekten herkesin buna ihtiyacı var. Ya ben işte kişisel yaşamından da biliyorum işte. Annem şu anda işte kanser hastalığına yakalandı. İşte o daha böyle gündemine giriyor. daha insan Yani daha çok irdeliyorsun bu meseleyi falan. E, gittikçe Çapa'da e, onkoloji kuyrukları alabildiğine uzuyor. şey uzuyor yani evet. böyle acayip bir şey yani. Bu herkesin ihtiyacı herkes aslında ne yediğinin farkında. Bu tüketim alışkanlıkları anketi bize onu gösterdi aslında. Yani ben zehirleniyorum diyor. Nasıl oluyor bunu bilmiyorum diyor. Yani nasıl hangi aşamada oluyor ama yediğim şeyin zehir olduğunu biliyorum evet. diyor. Yaşam mücadelesi belki de bu yüzden diyoruz son sözü zafer'e vererek kapatalım. Ee, aslında bizim oturumda da tartıştık dediğim bu emek mücadelesi ve ekoloji mücadelesi nasıl buluşur? Bunun buna dair önemli işaretler var değil mi kooperatifçilikle zafer. Ya tabii ki var. Yani sonuç olarak aslında burada ortak çıkarlar var. Yani hani şu anda ekoloji perspektifleri hani çoğunluğu sanki var olan sistemi insan merkezli algılıyor ama aslında bence insan merkezi bir sistem yok aslında benim orman meselesinde de bir parça üstünde durduğum orman meselesinde çalışırken mesela çok net olarak gördüm yani doğanın sermaye tarafından yeniden üretimine de direnmek Birikim gerekiyor. Birikim merkezli. Yani birikim merkezli e, yeniden üretimle direnmek gerekiyor. Bu sadece orman için geçerli değil. Bu aynı zamanda tarım için de geçerli. Hmm. Yani bugün sermayenin tarım alanlarını yeniden üretimi bir çeşit bir monokültür tarım zararlıları e, küçük köylülüğün yıkımı ile beraber gerçekleşiyor. Yani dolayısıyla burada aslında yani hem ekosistem e, ciddi bir çöküntü uğruyor hem o ekosistemin ürünlerini kullanan e, tüketiciler ve üreticiler çok ciddi bir yıkıntı uğru uğruyordu yani Dolayısıyla burada ekosistemin sağlığının aynı zamanda o yani gıda dediğimiz şey sonuç olarak ekosistemin ürünü bugün bu gıda hala laboratuvarda yaratılmıyor yani biz aslında gıda derken o ekosistemin ürününden bahsediyoruz yani Dolayısıyla e, sağlıklı ekosistemler aynı zamanda sağlıklı üreticiler ve sağlıklı tüketiciler demek ya yani bunlar karşılıklı birbirlerini Güçlendiren şeyler. Dolayısıyla hani bir bütün olarak hem tarım alanları hem orman alanları bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Yani doğanın aynı zamanda sermaye tarafından yeniden üretimine karşı çıkmak, bunun karşısında alternatif... Ee, üretici, tüketici örgütlenmeleri kurmak gerçekten hem ekosistemler için hem insanlar için kritik. Yani hani bugün orman için mesela ciddi bir mücadele var ama bunu sadece orman ve ağaçlar için görmemeliyiz. Yani bu aynı zamanda orman köylüsünü aynı zamanda ardıç kuşunu aynı zamanda mantarları birleştirecek bir örgütlülüğü gerektiriyor. Yani dolayısıyla hani bütün bu unsurları bir arada Tutabilirsek e, hem ekosistemin sağlığını hem de bugün hani kimyasaldan zehirlenmiş, GDO'dan zehirlenmiş, e, kanseri grip gibi yaşayan artık insanların kaderine bir dur deme şansımız var diye düşünüyorum. Yani. Evet. Karaburun'da bunlar için gerçekten önemli bir zemin oldu. O yüzden böyle iki programla bizde değerli dinleyenler 13. Karaburun Bilim Kongresi'ni sizlere, oradaki tartışmaların en azından bir kısmını ekolojiyle alakalı olan kısımlarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bugünkü dediğim gibi ikinci programda podcast'ı bugün yayında olur diyelim. Artık sonuna geliyoruz programımızın. Zafer Ülger ve Gökhan Geçkindi konuklarımız Kapatırken destekçimiz Oya Başak'a da bir kez daha teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere. Yeşil Bülten